Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İlkim için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Han Şahana da çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün bir konuğumuz var. Özdeş sen sunar mısın lütfen? E, tabii. Bursası kolektifinden Sultan Gülsün e, aramızda. Çevre mühendisi kendisi. Çeşitli çalışma alanları var. İklim, adaleti, çevre ve işçi sağlığı, kirletici üretim faaliyetleri ile doğal varlıklardaki ekolojik yıkımın değerlendirmesi ve ekososyalizm gibi alanlarda çalışıyor. Sultan Hanım merhabalar, hoş geldiniz bağlar hocam. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. buldum hocam. Teşekkür ediyorum. Evet bugün yani dün elimize geçen bir haberi biraz daha ayrıntılı tartışabilmek için e, sizi de davet ettik. Yani önceden iyi ve kirli olarak ayrılan su kalitesi sınıflandırılmasının bir yönetmelik değişikliğiyle yani yerüstü su kalitesi yönetmeliği denen yönetmelikte yapılan değişiklikle değiştirilmiş ve iyi ve kirliden çok iyi, iyi ve ortaya, orta olarak değiştirilmiş. Yani kirli su tanımı ortadan kalkmış. Çok kirli sular bile orta kalitede gösterilmiş. Bu da çok tuhaf bir durum yaratıyor. Bursa su kolektifi üyelerinden üyeleri de çevre ve halk sağlığını etkileyebilir demişlerdi. Siz de bu, bu şeyde gazete duvarda çıkan yazıda Nilüfer Çeyi'de örnek neler olup bitiyor bir anlatır mısın? E, tabii ki de hocam e, çalışmayı kolektifimizle birlikte yürüttük. E, rutin olarak kolektifteki arkadaşlarımız e, Bursa e, Su ve Kanalizasyon İdaresi Buzki'nin kirlilik izleme e, analizlerini yayınladığı web sayfası üzerinden e, kirlilik değerlerini zaten takip ediyordu. Normalde dördüncü kalite yani kirli sular olarak belirlenen Nilüfer çayının en son yapılan analizlerde üçüncü yani orta kalite sular sınıfında değerlendirildiğini fark ettiler. Bunun üzerine biz de bir araştırma gerçekleştirdik ve gördük ki 16 Haziran'da 2021 yılının 16 Haziran'ında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına yönelik bir yönetmelik yayımlanıyor resmi gazetede. Ve bu yönetmelik Avrupa Birliği'nin su çerçeve direktifine göre uyumlandırıldı diye duyuruluyor. Daha sonrasında biz bir takım incelemeler gerçekleştirdik. Yani hem bu direktifi orijinalinden... Burada hemen inceledim. bir araya girebilir miyim Sultan Hanım? Bir parantez açabilir Tabii miyim? Ki. Tabii ki. Önce. Avrupa Birliği'nin standartları dediniz ya... Ee, aynı zamanda birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf diye nitelendirilen su da Birleşmiş Milletler standardı. Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'ne göre dördüncü sınıf su diye geçen su aslında yanınıza yakla, yanına yaklaşılmaması gereken bir su. Dolayısıyla hani bir Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler standardı birbirinden farklı olabilir mi ki biz Avrupa Birliği standardını benimserken bir anda... Dördüncü sınıfı ortadan yok ettik Sihirli Deynek'le. Ee, onunla ilgili de aslında şöyle bir durum var. Bir sene öncesinden aslında bir tebliğ ile haber getiriliyor. Ee, yerüstü su kütleleri için çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin bir tebliğ yayınlanıyor. Ee, bu tebliğ de 21 Temmuz'da yani yaklaşık yönetmeliğin e, değişikliğinden bir sene önce. Ve bu tebliğde deniyor ki e, kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere yerüstü su kütleleri için iyi kaliteye, yani kötü sular çok iyi söylemiyoruz bile, iyi kaliteye ulaşabilsin diye çevresel hedefler belirliyoruz. Bu hedeflerle beraber aslında söylediğiniz konuya değinildiğini düşünüyorum. Çünkü bu tablo gerçekçi bir tablo değil. Kirli suları çok iyi değil, iyi kaliteye bile ulaştırmak için mevcut üretim koşullarını, yani ekolojik yıkımı hızlandıran mevcut üretim koşullarını değiştirmemiz gerekir. Çünkü su bir devinim alanı, mevsimsel ve doğal olarak kirlenmeye açık. İşte bir kar eridiğinde ya da yağmurun yoğunluğuyla bile katı maddeleri suya taşıyabiliyor. Ama bu doğal bir kirlenme olarak niteleniyor. Çünkü akıntı ve zamanla birlikte durulaşabiliyor bu durum. Ya da işte sıcaklık ve nütriyentler arttığı zaman dönem dönem bir takım canlı popülasyonlarında artış yaşanabiliyor. Bunlar doğal kirlenme olarak geçiyor. Bunun dışında üretim çıktılarının arıtılmadan kaçak deşarjlar ile denetimsiz bir şekilde doğal çevrede yayılması işte bizim müsilaj gibi sorunlarla karşılaşmamıza neden oluyor. Evet. Evet, yani so, <gülüyor> pardon geçtim sözünü. Estağfurullah hocam. Çevre mühendisisiniz değil mi siz? Yani bunu <gülüyor> zaten incelemektesiniz. Peki bu bire çok kirli kalitesinde geçen şey orta kaliteye dönüştürülüyor ve en önemlisi de bu Bursa için çok büyük bir önem ağzeden Nilüfer çayının e, kirli sudan Hatta çok kirli sudan orta kalitede suya dönüştürülme gibi bir bir tuhaf değişiklik var. Şimdi Nilüfer çayından nasıl kullanılıyor suların Nilüfer çayının? Biraz ondan Hı -hı. bahseder misiniz? Tabii hocam. E, Nilüfer çayında e, tarımsal kullanım aslında ön planda. Biz suların genel kullanımı için de baktığımız zaman e, %20'si sanayi, %10'u içme kullanma. %70'i de tarımsal sulamada kullanılır diye bir e, genel e, ayrım yapabiliriz. Nilüfer Çayı'nın da tarımsal sulamada kullanıldığını biliyoruz. E, bununla beraber, şimdi Bursa'nın tarımsal potansiyeli yüksek bir e, kent. E, dolayısıyla da herhangi bir nedenle su kalitesinin bozuluyor olması, suyun kirleniyor olması tarımsal üretimde ciddi sorunlar ortaya çıkartacak. Ve tarımda kullanılan su hem miktar olarak hem de e, ekolojik normatif anlamda nitelik olarak kalite olarak niteleniyor bu yönetmeliğe göre. E, kalite olarak tarımsal verimlilik açısından önemli. Yerüstü su kaynaklarının e, bu amaçla kullanımı aslında bölgedeki sanayi kuruluşlarından e, yoğunlukla gelen ağır metalleri içeriyor. Ve ağır metaller... Eser miktarda, çok az miktarda bile bulunsa toksik etki gerçekleştiriyor. Yine koca su deltası'na e, bakıldığında e, hem arıtılmamış atık suların de şarjı, hem kat atık ve hayvansal gübre depolama alanlarından gelen e, sızıntılar, e, hem tarımsal faaliyette kullanılan pestisitler, yani zirai kimyasallar da burada e, etkili, madencilik faaliyetleri bu havzada yoğun yoklu ve noktasal kirlilik kaynaklarını oluşturuyor bu e, noktalar. E, dolayısıyla da öl metaller hem e, mevcut durumda hem de olası kaynaklar arasında kirleticiler değerlendirmesinde bulunuyor. E, nülüfer çayında e, bunun yanında e, mevsime ve bölgesine göre, hani farklı noktalarda çünkü bu değerler değişebiliyor. E, bu noktalara göre yayılı yükteki e, kirleticilerin artacağını düşünüyoruz biz. Çünkü çoğul anlamda de şarjlar gerçekleşiyor. E, bu noktalarda da suyun özümleme kapasitesi dediğimiz, yani e, kalitesinin bozulmaması için aşılmaması gereken değerler var. E, özümleme kapasitesini aşabilecek bir durum. Evet, e, peki bu çok ciddi bir durum tabii. Bir ağır metaller derken <gülüyor> e, özellikle hangilerini kastediyoruz? Ee, şöyle nülüfer için yapılmış birkaç çalışmada sedimentte e, polistiklik aromatik hidrokarbonlar yani pah konsantrasyonları e, ve biliyoruz ki pah aslında eksik yanma sonucunda ortaya çıkıyor e, ve DNA'da mutasyona neden olabilen bir e, organik bileşik. Bunun yanında krom, nikel ve kurşun elementleri e, yine sedimende yapılan çalışmalarda belirleniyor. E, Bunlar öncelikli olarak en azından akademik çalışmalarla sabitlenmiş ağır metaller ve kilitici kimyasallar. Yani bunların tabi yani canlılar üzerinde hı hı. çok ciddi etkileri olduğu cıva da var galiba şeyde bahsetmiş. Evet, ee, e, Ziraat Mühendisi arkadaşımız kolektiften Şafak Hocam e, onu değerlendirmesini gerçekleştirdi. Yine haberde de belirtmiştik. E, civa gibi, bor gibi e, toksik etki yaratacak ağır metaller de e, yine bulunuyor. Yani evet. dediğimiz gibi eser miktarda bile yani o analizlere bakıyoruz biz mesela e, eser miktarda bile çok az bulunması e, zehirleyici etkiye neden olabiliyor. Peki birkaç e, daha Hı -hı. birazcık zamanımız varken şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu Nilüfer Çay'ın İçme olarak su, suyu da kullanılıyor bir de tarıma zaten yeterince büyük bir sorun olacağı açık ama bizzat doğrudan doğruya içme suyu olarak da kullanılması çok büyük sorun yaratabilir gibi geliyor insana. Uzaktan baksa bile çok yakından bilgi sahibi olmasak bile doğru mu bu? E, Nilüferçey evet e, ve Marmara Denizi'ne de ulaşan bir kol Nilüferçey'in bakıldığı zaman. Ee, o yüzden aslında e, dikkat çektiğimiz bu işte müsilajın yoğunlaştığı dönemde bu yönetmeliklerin değişmesi tarih olarak da bakıldığı zaman e, üst limitlerde değişme yapmadan su temizlendi resminin çizilmesi aslında. Çünkü biz e, su kirliliği ve kontrolü yönetmeliği de var. E, ve bu iki yönetmeliği karşılaştırdığımız zaman ...değerlerin aynı olduğunu görüyoruz. Üst limitlerde düzenleme yapılmamış. İşte... E, ...örnek verelim... E, ...litrede... ...70 mg bulunabilecek... ...bir kirletici için... ...kirli sınıfta 70 mg... ...bulunabilecek bir kirletici için... E, ...orta sınıfa... ...düşürdüklerinde 50'den... ...büyüktür gibi yumuşak geçişli... ...bir ifade kullanılmış tabloda. Yani o son sınıf... ...70 değeri çıkartılmış... 50 olan değer 50'den büyük tür yapılmış. Matematiksel olan büyük tür işareti konulmuş. Ve denmiş ki bundan büyükler ortasını. Yani o yetmişken biz bakıyoruz ki 400 litrede 400 miligram bulunan kirletici var. Bunun 8-9 katı. Bunlar çok ciddi değerler. Ve buna dikkat çekmek istiyoruz. Ee, bunu bu, bu neli... <Gülüyor> Özür dilerim. E, İlifer Çayı Uludağ'dan aslında böyle başlıyor. Kaç? 200 kilometre galiba değil mi? E, Bursa'nın içerisinden e, geçiyor, yol kat edip öyle Marmara'ya e, e, şey yapıyor, boşalıyor. Bütün bu yol üzerinde aslında daha doğduğu yerden itibaren kirlenmeye başlayan bir çay. Çünkü Bursa bir yandan işte su şirketleriyle falan da ünlü. Doğal kaynağından su şişelenmeye başlanıyor. Sonra oteller bölgesi galiba işin içine giriyor. Orada bir kış turizmi var. Ardından tabii sanayi bölgesi Bursa. Muazzam bir sanayi atığı da buralara teşarj ediliyor. Daha sonra bir de tarım işin içine giriyor. Böyle Nilfer çayı galiba bütün endüstrileri kapsayan bir şey. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz kirlilik yükü anlamında oldukça ağır bir durumda. Bu yönetmelikte, bahsettiğiniz yönetmelikte şimdi çok kirli iken zaten orta kaliteye geçmiş. Bunun şeyi sizce amacına ne? Neden böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuldu? Evet. Yani mevcut hükümet ve bağlı bakanlıklarının tam olarak böyle bir düzenlemeye ihtiyacı vardı. Çünkü misalle beraber artık denetleme yani bir pandemi dönemi girdi ve gerçekten bakanlık denetlemeleri hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Firmalarda zaten çalışmalar yapılıyordu ama hani bizim işçilerimiz dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye açık değil deyip danışmanlık firmaları bile denetimi Gidemiyordu, Bakanlıklar denetime gitmiyordu. Böyle bir süreçten sonra bir sene boyunca neredeyse denetimler tamamen aksatıldı. Ama o süreçte üretimler çok fazla arttı. Deterjan üretimi çok fazla arttı, gübre üretimi çok fazla arttı. Bunlar o işte nütriyent dediğimiz azot fosfor gibi organik yükü oluşturan ve canlıları oksijen miktarı da azsa eğer e, suyun yüzüne çıkan o e, müsilaj gibi tabakaları yönlendiren e, ana kirleticilerdi. Ve dolayısıyla bunların üretiminin artması, denetimsiz bir şekilde arıtılmadan e, kaçak deşarjlarla alıcı ortama veriliyor olması e, da diğer etkenler arasındaydı ama e, denetim sorumluluğu bakanlıktadır, bakanlık hükümete bağlıdır. Dolayısıyla da hükümet e, mütilajla beraber sorumluluğunu yerine getiremediğini ve yıllardır da e, bir çirlilik politikası izlediğini e, ne yazık ki bu şekilde e, bir tablo çizmeden kurtaramazdı. Dediğimiz gibi e, yani, iyileştirme çay... yapılmadı. Evet, yani Nilüfer Çay'ın artık tarımda kesinlikle e, kullanılamaz olduğunu da görüyoruz. E belirt diyorsunuz bu gazete duvarda çıkan yazıda hem şeyiniz yani mensup bulunduğunuz kuruluş olarak hem de bilimsel olarak bunu söylüyorsunuz ya yani ağır metaller toksik etki yaratacağı şüphesiz tabii. peki bir de bu artık sonlarına doğru gelirken programımızın şeyi de bunun nereye gideceği konusunda nasıl tedbirler alınacak ve alınmaması halinde nereye gidebilir? Yani kirlilik yükünün nereye gideceğini. Bir de şeyi de sormak lazım. Yani bu yayılımın nasıl bir sonuç vereceğini biyoakümülasyon diye bir kavram kullanıyorsun. Hı hı. Onu da kısaca izah ederseniz seviniriz. Bir yapayım Ömer abi sizin sorunuza. Sanalım bunu da Katsın içine yanıtının lütfen. O da şu biliyorsunuz Marmara Eylem Planı açıklandı geçen sene 22-23 maddelik bir eylem planı ve oradaki en büyük kirletici Marmara Denizi'nde akan nehirler aynı zamanda. Dolayısıyla bu eylem planı doğrultusunda da bir takım şeyler yapılıyor. Nülfer Çayıyla da ilgili oranın temizlenmesiyle de ilgili kağıt üzerine bir tarafa bırakıyoruz. Yani çok kirliden onu attık, kirliye indik falan kısmını bir tarafa bırakıyoruz. Bir şeyler yapılıyor mu temizlenmesi için? Bir hareket var mı geçen yıldan bu yana? Biz Marmara, yani Marmara'ya kıyısı olan denizlerde de işte Mudanya'da ya da Gemlik'te falan şey yapılan çalışmaların çok yüzeysel yürütüldüğünü görüyoruz geçen seneden beri. Ee, düzenli olarak da oraya giden e, arkadaşlarımız işte kolektifteki dostlarımız e, kontrol ediyorlar bir şekilde e, Hani yüzeyde en azından görebiliyor muyuz ne yapabiliriz bu konuda gibi e, kontrolleri gerçekleştiriyorlar. Biz her ayın 22'sinde bu eylem planı yapılıyor mu yapılmıyor mu diye çevre ve ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştiriyoruz ve basın açıklamasının ardından dilekçe olarak eylem planında ne aşamadayız işte gündemde varsa Bursa gündeminde ya da Türkiye gündemi açısından önemli bir konu varsa onu da dahil ederek su varlıkları konusunda sorularımızı soruyoruz fakat bu sorularımızı yanıtlar gelmeyen yanıtlar var yüzeysel geçiştirilen yanıtlar var kurumların birbirine topu attığı durumlar var çünkü bu yönetmelikler e, bunu daha önce de dile getirdik ben yine hemen dile getireyim bu yönetmelikler kirliliği önleyelimin metinlerini oluşturmuyor biz kirliliğe ne kadar izin verelimin metinleri ve meryem mevzuatla beraber bu şekilde ilerlendiği zaman çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkıyor ama e, oluşabilecek hem bir su politikası hem de e, aslında Ekolojik anlamda bir politika ortaya koymak bütüncül tutarlı bir yasal çerçeveyle birlikte mümkün olabilir. Bununla beraber stratejik suları güvence altına almamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda tarımsal sulamaya çok fazla su ayırıyoruz ama önümüzdeki yıllarda gerçekten su miktarı açısından yani şu an bile yaşıyorken önümüzdekiler daha fazla yaşayacağız. Ee, bununla beraber stratejik sular dediğimiz suları da e, kalite olarak iyileştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde çok kirletirsek ama orta derece dersek biz sadece kendimizi kandırmış oluruz. Biyo akümülasyon noktasına hemen geliyorum. Ee, yönetmelikle bağdaştıracağım hemen. Şöyle bir durum var. Orta kalitedeki sular için uygun arıtım yapıldıktan sonra e, su ürünleri yetiştirme tesislerinde kullanılır gibi bir e, ifade var kullanım alanları belirtilirken daha öncesinden şimdi kirli sular hiçbir yerde kullanılmıyordu ama nülüfer bakalım orta kalite bir su oldu ve e, uygun arıtım ifadesi vardı çok da yapılır yapılmaz kısmında emin değiliz e, yapılmadığını ya da işte yeterli olmadığını düşünelim e, bu arıtımın su, su ürünleri yetiştirilecek bu su kullanılacak, e, sucul canlılara geçecek. Biz sucul canlıları tüketeceğiz ve bu şekilde canlılar arasında bir e, kirletici aktarımı olduğu zaman buna bioakumülasyon deniyor. Hmm. Sucul ortamdan e, besin zincirindeki diğer canlılara geçiş konusu. Bioakumülasyon tanımını bu şekilde yapabiliriz. Aynı şey e, aslında tarımsal anlamda da e, görüldü ilebilecek bir e, ilerleyişle mümkün. Çünkü yine e, tarımsal sulamada kullanılacak e, iyi kalite, az kirlenmiş olarak geçen su e, kullanılacak. Orada da şey deniyor, hani mevcut mevzuatlardaki değerlerle uygun mu deniyor. Ama işte işin bir de e, bu biriken kirlilik kısmını değerlendirmeden söylendiğini düşünüyorum bunu. Dolayısıyla tarımsal sulamada kullandıktan sonra ve biz bu gıdaları, besinleri tükettikten sonra yine e, metabolizmamız içerisinde bu kirleticileri dahil etmiş oluyoruz. Büyük bir tehlike bekliyor besbelli açıklamalarınızdan. Bunu takip etmeye sizin de destekleriniz ve yardımlarınızla devam edeceğiz. Şimdi süreyi bitirdik. hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sultan konuştuk. Bursa Su Kolektifi üyesiydi kendisi ve başta Nilüfer Çayı olmak üzere işte yönetmeliklerin değişmesiyle kirli suların temize dönüştürülmesi gibi bir tuhaflığı biraz olsun konuşmaya çalıştık. Takibe alacağız. Çok teşekkürler. Sen Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ederiz. Sağ ol. İyi günler